Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Bugün e, Hukukun takvimi dedik Ama ileriki zamanlarda e, Dinleyicilerimizden Avukat arkadaşlardan ya da Hukukçu arkadaşlardan gelecek Önerilerle bu Başlığı değiştirebiliriz e, tarihte hukuk, e, takvimlerde hukuk e, diye değiştirebiliriz. Ama şu anda böyle bir, bugünle ilgili böyle bir e, başlık koyduk. E, dinleyicilerimize de böyle duyurduk. E, Şubat ayındaki e, şey, e, gündemin e, çok yoğun olduğunu söylediniz. Daha doğrusu Şubat ayıyla e, tarihe baktığımızda Oldukça söyleyecek çok şey var diyorsunuz İbrahim'cim. Bana göre biraz böyle özet hızlı geçelim. Sonra da belli konularda bir iki kelime e, konuşma imkanımız olsun. Selamlar. Herkes sevgiyle, dinleyicilerime selam ediyorum. Sevgili Bahri Bey, Şubat ayı kısa bir ay ama İnanılmaz derecede çok dolu geçmiş. Özellikle de son 100 yıl, son 50 yıl özellikle siyasi olayların yoğunluğunun türü muhtemelen olağanüstü bir sıkı bir gündemimiz var. Ocak ayı çok dolu zannediyorduk biz ama Şubat ondan daha dolu dolu imiş. Demek ki tarihimiz hep böyle anlatılmayı bekleyen sıra dışı olaylarla dolu. Hukuk tarihi, hukuk tarihinde bugün hukuk takvimi diyebileceğimiz. İsmini e, bu şekilde artık klasikleştirebileceğimiz bir program yapıyoruz. E, ama bu bir saate ne kadarını sığdırabileceğimizi ben de bilmiyorum. İsterseniz hızlıca başlayalım. Evet. Sevgili Bahri Bey, e, tarihte e, en önemli hukukçuların, felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, belki de herkesin en çok bildiği isimlerden bir şah, şahsiyet, Sokrates. Sokrates biliyorsunuz yargılandı, mahkum oldu ve aradan geçen 2500 yıl, yaklaşık söylüyorum tabii ki, 2500 yıl sonra geçmiş yıllarda, geçen yıllarda e, Yunanistan'da yeniden yargılandı ve beraat etti biliyorsunuz. Yani e, Sokrates'i mahkum eden 500'ler meclisini Yunanistan'da yeniden kurdular ve beraat ettirdiler. Ama o zamanında idam edil, edilmişti. Şubat ayında, 15 Şubat, ama Milattan önce 399, 400 yıl oradan, oradan koyarsak 2021'de buradan koyarsak aşağı yukarı 2500 yıl önce Sokrates 15 Şubat Milattan önce 399'da ölüme mahkum edilmiş idi Yunanistan'da. Bu belki 90'a atladı diyorsun, buna, buna, buna çok önem veriyorum. Ben ve he, geçen programda yapmış olduğumuz dizini biraz değiştirdik. Geçen programda 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak şeklinde ilerlemiştik. Bu ay artık tarihin en eski gününden e, günümüze doğru geleceğiz. E, 1 Şubat, 2 Şubat diye değil, karışık bir şekilde geleceğiz ama tarihi bir sıralama yapmış olacağız. Evet. Evet, e, bu tarihi şahsiyet hakkında hemen kısaca birkaç cümle söyledikten sonra ben yine tarihte Şubat ayında meydana gelen olaylardan bir tanesi. 13 Şubat 1633 Galileo Engizisyon Mahkemesi'nde yargılanmak üzere Roma'ya geldi. Galileo hakkında size bir topu atmak isterim ben. Evet yani bu da e, bilimin, aklın e, ve düşünce e, özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösteriyor. E, düşüncelerinden dolayı e, yargılandı. İşte hatta e, mahkum edildi. Ama sonunda mahkum edilecekti. Ama sonunda e, mahkemenin e, söylediği e, Engizisyon Mahkemesi'nin e, söylediklerine uydu. Evet e, dönmüyor dedi. Ama duruşmadan çıktıktan sonra e, siz ne derseniz deyin ama dünya dönmeye, evet. dönmeye devam ediyor dedi. Bu dönme, dünya dönmeye devam ediyor. Evet ifade özgürlüğünün. Ee, ne kadar önemli olduğunu gösteren e, ve ifade özgürlüğünü cezalandırmanın gerçekleri hiçbir zaman değiştiremeyeceğini gösteren çok tarihi bir dava, çok tarihi bir e, olgu ve e, Galile e, çok önemli bir kişi. Evet. İsterseniz biraz hızlanarak gidelim. Ee, evet, bazen konular e, böyle o kadar orijinal konular ve kişiler var ki tarihi e, olayların arasında. Bunları söylüyorum Her üzerinde. Çok önemli tabii. Evet. Birkaç cümle söylemeden geçtiğimiz zaman eksiklik hissediyoruz. Keşke gerçek radyo bize 5 saat derse de uzun uzun konuşsak bunları. <gülüyor> evet, 27 Şubat 1693 tarihine hemen geliyoruz. Tarih biraz hızlı akıyor. Geçmiş tarihlerin kayıtları maalesef günümüzdeki gibi elektronik imkanlar olmadığı için biraz hızlı e, geçiyoruz. Önceki tarihleriz. Son yüzyıl biraz daha kayıt altında olduğu için onlara daha çok e, zaman ayırmış olacağız. 27 Şubat 1693 Dünya'nın ilk kadın dergisi Londra'da yayınlanmaya başlandı. Dolayı değil Merkür? Buna hemen kısaca geçmiş olalım. Daha sonra Osmanlı'da biliyorsunuz e, 19. yüzyılda çıkıyor ilk kadın dergisi. Arada çok ciddi bir yüzyıldan fazla bir zaman dilimi var. Dünyada ilerleme bakımından. Bu da bir herhalde emsellerden birisi. 2 Şubat 1438. Evet bir şey oldu. 1693 öne almış olduk. Transilvanya'da köylü isyanında çok sayıda insan idam edildi. Burası Macaristan ve Romanya. toprakları o dönemde. Tabii ki bugünkü harita geçerli değil. Ee, tarihteki en acı katliamlardan ve idamlardan birisi diyelim. Evet. Sonra sonra zaten Biliyorsunuz e, Avrupa'da e, idam cezası kaldırılırken e, idamın bir ceza olmadığı e, ve e, bütün yapılan araştırmalarla e, Birilerine göre suç olarak tarif edilen eylemleri önleyemediği, hakikaten kriminal olayları, kriminal suçları bile e, e, önleyemediği anlaşıldı. Evet, idam cezası ile ilgili takimimizin sonunda 2000 e, 2000'lere geldiğimizde, yeni yüzyuma geldiğimizde savaş dahil tüm idam cezasının kaldırılmasına ilişkin Protokolün Türkiye tarafından kabul edildiğini göreceğiz. Hemen bağlantımızı kurmuş olalım tarihle. Evet, 1587'de 8 Şubat'ta İskoçya Kralçesi Mary Stuart kafası kesilerek idam edildi. Yine o tarihte 20 yıla yakın bir hapis cezası yapmış. Ve İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'e suikast planlamakta suçlanmış. İskoçya Kraliçesi... Ve şu an tarihimizde yaklaşık 400 yıl öncesine tekabül ediyor. 1677'in 21 Şubat, Yahudi kökenli Hollandalı filozof ve aydınlanmanın en önemli düşünürlerinden Spinoza yaşamını getirdi. Yine hemen biz hukuk takımı diyoruz ama bazı isimler var ki bu isimler hukukla da çok yakından ilgili. Yine 1755'te 10 Şubat'ta Montesquieu var. Montescu. Aslında Montesquieu tabii yani bağlantılı deme imkanımız yok. Çünkü Montesquieu hem hukuk fakültesi bitirmiş hem Bordo'da önce parlamentoya danışman olarak girmiş. Arkasından Parlamento başkanlığı yapmış, Bordeaux'da Parlamento başkanlığı arkasından Paris'e yerleşmiş ve akademiye e, katılmış ve e, daha sonra edebiyatla, fizikle, tıpla diğer bilimlerle de çok ilgilenmiş. Ama en önemli bizim için en önemli e, eseri e, Kanunların Ruhu, Ot, 31 kitaptan oluşan Kanunların Ruhu ve iktidarın biçimleri diye tarif ettiği anlattığı üç iktidar biçim var. İşte demokrasi diyor. Bu halkın temsilcileri ve erdem ile kurulabilecek bir rejim. İkincisi monarşi. Orada da kanunlara bağlı bir iktidar ama onurla yürütülen bir iktidar. Ama öbürsü e, yani üçüncüsü Montesquieu'ya göre zorbalık rejimi. E, o da ee, tamamiyle kötü bir rejim. Bu rejimde insanlar baskı altında, bu rejimde insanlar e, çok zulüm altında yönetiliyor. Tek kişinin yönetimi bu. E, bunları değerlendirmiş ve sonunda da tabii kuvvetler ayrılığı dediğimiz bütün hukukçuların, bütün avukatların, yargıçların, savcıların bildiği kuvvetler ayrılığı e, ilkesinin önemine işaret etmiş, ülkenin bu şekilde yönetilmesinin en doğru yöntem olduğunu söylemiş. Acaba Montesquieu bugün yaşasa ve bugüne gelseydi bu söylediklerinin doğru olmadığını bir kere daha gözden geçirir miydi bilmiyorum. Evet Montesquieu ile ilgili tamamıyla Hukukla ilgili, evet aydınlanmanın demokrasinin, iki... e, Batı demokrasinin temel ilkelerini koyan kişi diyebilir miyiz Bahri Bey? Evet, yani aydınlanmanın iki önemli isimlerinden biri tabii ki o da yani e, birçok düşünürden etkilenmiş, Descartes'tan, John Locke'dan, Aristoteles'ten e, efendim e, Montaigne'den e, birçok bir düşünceden e, Spinoza'dan etkilenmiş ve çok önemli bir hukukçu, çok önemli bir siyaset bilimci aynı zamanda sosyolog edebiyatçı ve tarihçi çok önemli bir isim Montesquieu eseri de hiçbir zaman eskimeyen eserlerden bir tanesi olarak özellikle kanunların ruhu eserinden bahsediyorum. Evet yani çok önemli o dönemde evet, yani evet. 31 kitap ama ilk kitabında zaten e, amacını açıklıyor. Diyor ki hükümetlerin kanunlarla e, bağlantısını, yönetimin şeklini açıklamak zorunluluğu vardır diyor. Hatta yani şunu söyleyebiliriz, Montesquieu'nun fizik dahil olmak üzere sosyal bilimlerle, edebiyatla ve e, tıpla uğraşması sonucu her toplumdaki e, yönetim biçiminin o toplumdaki kültüre bağlı olduğu, tarihe bağlı olduğu, hatta iklime bağlı olduğu düşüncelerini söylüyor. Bir, yani uzun bir süre İtalya'da, Avusturya'da, efendim Polonya'da, İngiltere'de uzun bir süre kalarak o ülkelerdeki yönetim biçimlerini inceleyerek e, bu tezlerini geliştiriyor. Hatta İran mektupları var. İşte evet İran mektupları. Romanların işleri ve çöküşü var. Neden yıkıldı, neden yükseldi bunları anlatmış. Doğrusu bir hukukçu olarak çok önemli bir isim. Şubat ayı içinde sizin bu tarihsel şeyleri sıralarken önümüze çarpan en önemli ismin Montesquieu olduğunu düşünüyorum ben. Evet, ben de Şubat ayı içerisinde belki takvime devam ederken başka başka isimlerle de karşılaşacağız ama Sokrates, evet. Montesquieu ve Galileo'yu e, muhteşem üçte olarak adlandırabilirim Şubat ayı içer içerisinde. Evet. Evet, e, 1800'lere gidiyoruz. Geçen Ocak ayında biliyorsunuz e, kölelik üzerine çok konuştuk Bahri Bey Üstadım. Evet ve 1809'da 12 Şubat'ta kim doğdu? Abraham Lincoln Amerikalı büyük bir devlet adamıydı ee, onun kadar büyük bir isme sahip olan e, geçen toplantıda geçen programımızda konuştuğumuz biliyorsunuz çok önemli bir isim vardır. müziğimizi ara müziğimizi bile onun üzerine koymuştuk Ahri Bey şimdi köleliğin kaldırılması için çok büyük mücadele eden Abraham Lincoln tarihte belki de en trajik hikayelerden birisine sahip. Maalesef suikaste uğrayarak öldürüldü. Amerika'nın en güçlü başkanlarından bir tanesi hukukçu ama maalesef öldü gitti. Onunla aynı zihniyeti paylaşan ee, ve köleliğin kaldırılması için büyük mücadele eden e, insanlar da öldürüldü. O dönemde çok büyük e, gerçekten iyiye gidişler olurken bir yandan bir yandan da e, bu iyiye gidişleri sembolize eden şahsiyetler tarihin karanlığına gömüldüler. Yine takvimizin ilerleyen döneminde göreceğiz. Yani bu e, 1860'lara tekrar diyor köleliğin e, sistematik olarak kaldırılması Amerika'da ve o mücadelelerin kurumsallaşması. 1900'lere geldik. Geldiğimizde Malcolm X'i göreceğiz. Malcolm X de maalesef e, suikaste uğrayarak öldürüldü. Siz bu konuyla birkaç cümle söylersiniz herhalde. Yani e, çok söyleyebiliriz ama e, zamanımız yetmeyecek. İsterseniz bunu hemen süratle geçelim. Evet. Yani bunu söylemezsek... Yani ki, e kaldırılması kaldırılmasıyla ilgili mücadelenin çok uzun zamanı aldığı ve e, tarihsel gelişimin e, gerçekten çok zorlu e, vadilerden geçtiği ve tarihsel gelişimle toplumsal gelişimin, siyasi gelişimin hukukla çok doğrudan bağlantılı olduğu e, bütün bu e, çizdiğiniz e, takvim çizelgesinde açıkça görünüyor zaten. Evet. Şimdi Lincoln suikaste vuruyor. Martin Luther King suikaste vuruyor. Malcolm X suikaste uğruyor. Ben bu Amerikan tarihinde belki e, siyahilerle ilgili tarihte herhalde sembolik şahsiyetlerdir bunlar. O yüzden evet. çok önemli biliyorum. Hem bir yandan değişimi sağlamışlar hem de bunun bedelini canlarıyla ödemişler. Evet. Evet. Bu konuyu geçiyoruz. 1829'a geliyoruz. E, Venezuela'nın ilk devlet başkanı e, olan kişi de bir hukukçu. Hukuk takmini incelerken karşımıza çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi şu. Batı demokrasilerinde e, Latin Amerika'da da çok yaygın bu. Çok sayıda hukukçu devlet e, görevlisi var. Devlet adamı demek istemiyorum. Çünkü kadınlar da var. Başbakan Devlet Başkanı, Adalet Bakanı olsun, diğer bakanlar olsun. Çok sayıda hukukçu var, felsefeciler de çok sayıda. Bizim devlet yönetimimizde maalesef hukukçular bu kadar yoğun bir şekilde devlet görevine gelememişler. Üst bakanları kastediyorum tabii ki. Parlamentoda tabii ki çok sayıda hukukçu var. Avukat Kostobal Hurtado de Mendoza yaşamını yitirdi 1829'da ve onun... Önemli bir hatırası var tarihe kalan. da onun doğum tarihi Avukatlar Günü olarak kutlanmakta. Biliyorsunuz bizim ülkemizde 5 Nisan Türkiye Avukatlar Günü olarak kutlanır. Onun ülkesinde ise onun doğum tarihi olan 23 Haziran Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Dünyada Avukatlar Günü standart bir kutlama gününe sahip değil bunda. Hukukçu e, kitlemize, dinleyicilerimize bunu söylemiş olalım. Yaygın bir belki e, hata olabilir. Bütün dünyada 5 Nisan'ın avukatlar günü olarak kutlandığı varsayılabilir. Öyle bir şey yok. Evet, 1848'e giriyoruz. 21 Şubat, Komünist Manifesto kitabı yayınlandı. 1861'de 19 Şubat'ta Rusya'da toprağa bağlı kürelik yasaklandı. Yine Amerika ile paralel bir tarihsel e, ülkeye sahip demek ki Rusya'da da köleliğin aynı tarihlere tekabül ediyorsa 12 Şubat 1870'de Utah'da 1848 1848, 1848 e, komünist manifesto dediniz ve biraz evvel de ile hukuk arasındaki sıkı bağı anlattınız o da çok kısaca şunu söyleyeyim e, mesela e, Karl Marx babası da hukukçu kendisi de hukukçu ve evet. hukuk fakültesine kendisi gidiyor ama birinci sınıfın hemen ortalarında babasına yazdığı mektupta e, hukuk kurallarının hayatı e, insanla e, toplum arasındaki ilişkileri, insanla insan arasındaki ilişkileri çözemeyeceğine inanıyor ve e, o zaman Hegel konusunda çok okuyan ve bir anlamda Hegel e, hayranı bir kişi Max ve e, diyor ki bu işleri ancak e, felsefeyle çözebilirsiniz. E, daha sonra bu düşüncelerinde de tabii Hegel'le ilgili düşüncelerinde de farklı oluyor. Yani felsefe, tarih, hukuk ve sosyoloji bunlar birbirinden ayrılmaz parçalar. Hepsi de birbirinin gelişimine etkili olmuş kurumlar bilgi, bilgi, toplumsal disiplinler diye söyleyelim. Bu bakımdan e, komünist manifestoda e, hukukçu felsefeci, tarihçi, iktisatçı, ekonomist olan e, Marx ve Engelsin çok önemli e, ve dünyanın e, e, kaderiyle ilgili düşünen, e, dünyanın geleceğiyle ilgili tespitler yapan önemli bir belge. Bunu da biz e, sınırlarımızı aşarak yani hukukçu sınırlarımızı aşarak konuşmuş olalım. Çünkü evet. bu konuyu tartışmak elbette ki siyasetçilerin, elbette ki Marksist ideologların e, Marksist düşünce uzmanlarının işi. Ama biz de böyle söylemeden geç, geçmeyelim. Evet. Hep Sovyetler yahut da Çin ya da Küba gibi örnekler verilir. Yani şu anda Uzmanlara göre dünyanın en komünist ülkesi Almanya'ymış yine. Siz ne düşünürsünüz bilemem. <gülüyor> yani bu konuyu geçelim evet. bu konu bizim evet, uzmanlık alanımız dışında. Tartışma yani. getirirler. Evet. evet yani 1871 konu, konu, toplum başka. Evet, evet, yani. 1870 e, dedik 10 Şubat 1871'de ise Etienne Konstanti Belçika'nın ilk devlet başkanı ilk başbakan ve hukukçu bu ee, aynı zamanda Yargıtay Başkanlığı yapmış ee, yaşamını yitirmiş. 26 Aralık 1785'te e, doğmuştu. Yine Belçika'nın e, bir hukukçu devlet başkanı olarak tarih adını yazdırmış. E, çok yaygın olduğunu söylemiştim. Keşke bir hukukçular yitirmiş olsa. Yanlış mı hatırlıyorum. Aynı zamanda sosyalist e, bir adam. Daha sonra bir e, Avrupa Birliği'nin kuruluşunda da etkili olan kişilerden diye hatırlıyorum. ya Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ee, evet, biraz e, bir yüzyıl daha önce. Ama e, öyle bir şahsiyet var ki, e, onu da gelecek takvimde e, sıra. Avrupa Birliği'nin, NATO'nun, evet Birleşmiş evet. Milletler'in kuruluşuna ön ayak olan başka bir hukukçumuz var. Ona da sıra gelecek Bari Bey. Evet. Şimdi 1876'da biliyorsunuz Kanuni Esasi Türkiye'de, Türkiye'de Türk hukuk tarihinde ilk İlk kal metin dediğimiz bir metin var. Ve bu metni kim kaleme aldı? Mütat Paşa. Mütat Paşa bu kurulun başkanıydı. 5 Şubat 1876'da Mithat Paşa görevden alındı. Sadraza Anlılık'tan e, görevden alındı. Ve daha sonra Abdülaziz'e suikast, suikast düzenli deyip davasıyla e, yargılandı. İdama mahkum edildi. Daha sonra cezası e, af mahiyetinde sürgün olarak değiştirildi. Ama daha sonra öldürüldü maalesef. Şimdi orada bir şey söyleyeyim. Hep tarihin iyi, iyi yönlerini hatırlıyoruz ama bu iyi şeylerin hemen perde arkasında, yakın bir zamanında çok kötü şeyler yaşanmış. Maalesef biraz önce de söylemiştik Lincoln, Malcolm X, işte efendim Martin Luther King. Bunların hep isimlerini güzel güzel söylüyoruz, şarkılara konu diyoruz, ama bu insanlar öldürülmüşler maalesef. Mithat Paşa da, Mithat Paşa'nın sonu da böyle olmuş. Mithat Paşa ile ilgili sadece şunu söyleyeyim, yargılama sırasında diyor ki. Acaba bir avukata danışma e, imkanım var mı diye Mitat Paşa'nın e, bu sözünü e, unutmuyor. Evet, o tarihlerde avukatlık Türkiye'de tabii çok kısıtlı bir alandaydı ve daha çok da ekaliyet dediğimiz Rumlar, Yahudiler, Ermeniler tarafından icra edilen bir meslek idi. 1800'lerde biliyorsunuz çok az sayıda Türk avukat var İstanbul'da. 78'de. İstanbul'da kurulan baro başkanları da zaten söylediğiniz evet, e, evet, Türkler at sayıda Evet, yine 1898'de 23 Şubat'ta Emile Zola antisemitist, antisemitist tutumları nedeniyle Fransız hükümetini eleştirmesinden ötürü hapsedilmiş. Emile Zola'nın biliyorsunuz Dreyfus davasıyla ile ilgili Tarihi bir e, rolü ve misyonu var. Dünya hukuk tarihi de adını bir düşünür. Başka sebeple de hapse girmekten çekinmemiş. E, Dreyfus davası da e, işte o, o antisemitizmin yükseldiği bir dönemde e, Dreyfus'un e, casuslukla suçlandığı e, suçlanması nedeniyle açılmış bir dava. Yıllarca işte yargılanmış, mahkum olmuş, tekrar yüksek mahkemeye gitmiş en sonunda. E, aydınların mücadelesiyle suçsuzluğu ortaya çıkmış. E, tarihin siyasi yargılamaları içerisinde önemli yer alan bir dava. E, hep bu Dreyfus davasını, işte Rosenbergler davası gibi işte şeydeki Reichstag yangını sonrası davalar gibi hep hatırlar, konuşuruz. Evet, 1913'e geliyoruz. 4 Şubat 1913. Amerikalı insan hakları savunucusu Rosa Parks doğdu. Siyahilerle ilgili özellikle otobüs eylemiyle tanındı ve tarihe kendi adını yazdırmış oldu kısa kısa geçiyoruz 1917'de Trump'ın biliyorsunuz bundan 5-6 yıl önce Trump'ın bir şey vardı ee, ne diyelim ana bir yönetmelik bir çıkarmış ya da başkanlık e, herhalde kanunu diyelim ya da kendi şeyi talimat manesi e, yargı tarafından reddedilen bir türlü uygulamaya koyamadığı Müslümanları Amerika'ya sokmama şeklindeki bir uygulama başlatmak istemişti. Aynı olay 1917'de yaşanmış. Burada da yine e, Amerikan Amerik Asyalıların Amerika Asyalıların Amerika'ya göçünü e, yasaklayan bir göçmen yasası çıkarılmış. O tarihlerde de aynı şeyler Mevcut imiş diyelim. 10 Şubat 1918'de bizim ceza hukuku tarihimizde en önemli isimlerden birisi olan Ordinarius Profesör Doktor Sülhüden Mezer doğdu. Yine 17 Şubat 1920 tarihinde misak-ı milli ilan edildi. Misak-ı milli biliyorsunuz Osmanlı Mevlusan Meclisi'nin kapanmadan önce yapmış olduğu Herhalde en önemli iş diyebiliriz. O işi yaptıktan sonra da zaten misalkı milli kararlarını aldıktan sonra meclis tamamen dağıtıldı. Ve daha sonra o meclisin birçok üyesi Ankara'daki büyük millet meclisinde tekrar bir araya geldiler. İsterseniz e, e, Oynay Yus Profesör Sülü Dönmezer'le ilgili bir iki şey daha ilave edeyim. Hakikaten e, Sülü Dönmezer İstanbul Hukuk Fakültesi'nde ceza, uzun yıllar ceza ve ceza usul hukuku ana bilim dalı başkanlığını yaptı. Birçok e, ceza e, hukuku profesörünün, öğretim üyesinin Hocalığını yaptı Sahil Erman'la birlikte. E, siyasi düşünceleri konusunu şimdi tartışmak istemiyorum. Ama e, yani e, Türk ceza hukukunu veya ceza hukuku disiplinlerine e, adını koymuş bir hukukçu. Daha sonra da e, son yıllarında Türk Ceza Hukuku Derneği'nin kurucularından ve ilk başkanı olmuş bir e, hoca e, evet. sülü dönmezler eksiğiyle fazlasıyla e, ceza hukukuna katkılarıyla e, hukukun unutmayacağı isimlerden biri olacak. Evet. 2 Şubat 1921'de Hıyaneti Vataniye Kanunu resmi gazetede yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan 2 numaralı kanun hıyaneti vataniye tam savaş koşullarında e, çıkarılan ve daha sonra kısa bir süre uygulamada kalan bir kanun aslında fiilen e, uygulamadan kalksa bile 1991 yılında çıkarılan terörle mücadele kanunu hıyaneti vataniye kanunun içerdiği bazı suçları e, yargılamaya o kanun hükümleriyle yargılamaya devam ediyoruz. Bu kanun aslında istiklal mahkemeleri biliyorsunuz hukuk tarihimizi çok önemli yer tutan ve bir yandan da siyasi mahkemeler olmakla eşitirilen mahkemeler yani vatani kanunu da ona bir hazırlayan bir kanun idi. Daha sonra biliyorsunuz vatana ihanet suçlaması ceza kanunlarımızda çok yer bulan bir Suç değil. Ceza kanunu, vatan ihaneti tanımlamıyor ama bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın sadece vatanı ihanetten yargılanabileceğini öngören hüküm var biliyorsunuz anayasada. Bunların hepsi birlikte aklıma geldi benim. Siz ne dersiniz bilmem. Evet yani çok önemli. Tabii ki istiklal mahkemelerinde de bu suçlamayla insanlar yargılandı, ölüm cezalarına çarptırıldı ve Cumhuriyet tarihi bir anlamda olağanüstü mahkemelerin tarihi. Ee, arkasından e, işte yönetim mahkemeleri her dönemde. Arkasından devlet güvenlik mahkemeleri. Geçen ay bahsettiğimiz milli korunma mahkemeleri. Onu tekrardan hatırlamış olalım. Evet. Ola, olağanüstü e, hal mahkemeleri, e, özel yetkili e, mahkemeler. E, terörle mücadele mahkemeleri diye mahkemeler e, hukuk tarihimize geçti. Bana göre de e, şimdi halen özel yetkili mahkemeler var ve bunların içinde en tipik olanı da insanları sürekli tutuklamak için e, bir mekanizma halinde kullanılan suç ceza mahkemeleri. Onlar da istiklal mahkemelerinin bence e, devamı niteliğinde mahkemeler. Evet, şimdi isterseniz saat, e, yarım saatimizi doldurduk, Değil Değil müzik arası de. verelim, müzik arasından sonra devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı artık geçen aydan itibaren olduğu gibi hukukun takvimini e, yapıyor ve e, tarihteki hukuk olaylarını, kurumlarını... Kişilerini e, hatırlamaya, e, anımsamaya çalışıyoruz. E, bu çalışmaları İbrahim Aycan arkadaşımız yapıyor. Evet e, İbrahim'cim ikinci bölüm olarak e, sizi dinleyeceğiz. Evet Zahir Üstad'ım şimdi tarihin 2300 yıllık kısmını 30 dakikada bitirdik. Geriye kalan 200 yılını bakalım. 20 dakikada bitirebilecek miyiz? Birlikte göreceğiz. Bitmeyecek zaten. Ee, muhtemelen öyle görünüyor çünkü notlarımızın neredeyse 5'te birini bile e, üstünden geçemedik. Kısa kısa geçelim diyoruz ama her biri çok önemli olaylar olduğu için birkaç cümle üzerinde konuşmak zorunda kalıyoruz. Artık evet, birikten, kaldığını unutma. Ama, evet, daha detaylı bilgileri artık dinleyicilerimiz herhalde hukukluk.com'dan hukuk okuyacaklardır. Şimdi 1921'de e, resmi gazete yayınlanmaya başladı. Türkiye'de Türkiye'nin resmi gazetesi eskiden Osmanlı döneminde Takvimi V.K.I. olarak ve cumhuriyet kurulduktan sonra da cerideyi resmi olarak yayınlanıyor idi. Ve bu gazeteyi çıkaran da bir Fransız biliyor musunuz? Fransız bir gazeteci bu resmi gazeteyi yayınlamaya başlıyor Türkiye'de. Bunu da hukukçular ben şahsen hukuk ansiklopedisi çalışmasına başlamadan önce bunu bir Fransız gazetecinin çıkardığını bilmiyor. İlim birçoğumuzun da bildiğini zannetmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyordum İbrahim'ciğim. Bunun evet, evet. hayatında zamanı geldiğinde kısaca üzerinden geçeriz. Evet 1924'te Amerika'da idam cezasını gaz kullanmak suretiyle gerçekleştiren ilk eyalet Neva'da oldu. Yine 1 Şubat 1924'te Birleşik Krallık İngiltere Sovyetler Birliği'ni resmen tanıdı. 16 Şubat 1925'te Türk Hava Kurumu Türk Tayyare Cemiyeti olarak kuruldu. Yine 17 Şubat 1925'te aşar vergisi kaldırıldı. Ve bu devrim olarak nitelendi. Çok tarihi, çok eskilere giden bir öşür vergi oldu. Aşar mı, öşür mü? tam ben bilemedim. Aşar vergisi olarak bilinir. Evet. Evet, 1925'te yine 23 Şubat'ta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi kuruldu. Türkiye'nin en kötü hukuk fakültelerinden birisi. Biliyorsunuz Gazi'nin de önemli bir mutku vardır. Onu da hukukluk.com'da dinleyicilerimiz okuyabilirler. Evet, 1925'te yine biliyorsunuz kapitülasyonlar vardı. Kapitülasyonlar sonucunda tütün tekeli Fransızlara verilmişti. 1925'te bir kanun çıkarılarak bu tütün tekeli ortadan kaldırıldı, davetildi. 1926'da çok önemli bir olay meydana geldi. 17 Şubat 1926'da Türk devrim tarihinin en önemli kanunu diyebileceğimiz Türk Medeni Kanunu, eski adıyla Kanunu Medeni, Mecliste kabul edildi. 4 Ekim 1926'da da yürürlüğe girdi. Birçok e, uygulamada sorunlar yaşıyor olsak bile hala Türk Medeni Kanunu herhalde layıkliği ve Cumhuriyeti ayak tutan en önemli kanunlardan bir tanesi olarak önümüzde durmakta. E, 1926 aslında hem e, Medeni Kanun hem Türk Borçlar Kanunu hem de Türk Ceza Kanunu 765 sayılı Türk Ceza Kanunun e, ittibas edildiği yani olduğu gibi neredeyse e, aktarıldığı e, bir tarih. E, yani e, Türk Ceza Kanunu İtalyan ee, işte 1896 Zanerelli e, daha liberal bir ceza kanunu 1930'daki e, Mussolini döneminin ceza kanundan önce daha liberal bir kanun olarak işte e, şeyde Medeni kanun ve Borçlar Kanunu da İsviçre e, Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu'dan ikli bahsedilmiş kanunlar 1926 onun için bizim hukuk tarihi açımızdan önemli tarihler diye hatırlıyorum ben de. Evet. 25 Şubat 1930 Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılmış. Üzerinde daha sonra çok sayıda değişiklik yapıldı. Son yıllarda da yine Türk parasının kıymeti hakkında biliyorsunuz. Gelişmeler fazlasıyla kalkın gündeminde. Yine 1933 yılına geçiyorum hemen 22 Şubat'ta. Vagonli isimli şirkette çalışan Naci Bey. Telefonda Türkçe konuşmuş ve bu şirket Fransız şirketi olduğu için demişler ki bu şirketin dili Fransızca'dır sen Türkçe konuşamazsın. Bu olay üzerine Türkiye'de büyük hareketlenmeler meydana gelmiş. Vatandaş Türkçe konuş isimli kampanya başlatılmış ve daha sonra da Osmanlı Devleti döneminden kalan birçok yabancı şirket devletleştirerek millileştirilmiş. Hatta bu şirketlerin millileştirilmesine ilişkin birçok kanun vardır. Bu olayda tarihe önemli bir vaka olarak geçmiş durumda. Evet, 1935'te, 2 Şubat'ta takvimize baktığımızda Ayasofya Müzesi'nin halka müze olarak açıldığını görüyoruz. Cami niteliğinden ve kilise niteliğinden. 2 Şubat 1935 olarak insanlığın ortak mirası olarak Ayasofya Müzesi adıyla halka açılmış. Daha sonra bir, bir kiliseydi, değil mi? Kiliseydi. Sonra kapatıldı. Kilise hatta 20'dir. kilise olmasına rağmen bir bir birden fazla başka başka mezheplerin kilisesi de olmuş. Evet. Bu da çok önemli. Yani sadece kilise ve cami şeklinde değil, mezhepler arasında da geçişler olmuş Bu çok uzun bir tarihe dayanıyor ve birkaç hmm. defa yıkılmış, yeniden yapılmış, restore edilmiş. Yıkılma değil de restore edilme herhalde. Yıkılma, Yıkılma da var. Tamamen neredeyse sıf sıfırlanmış gibi çok eski bir tarihte yeniden inşa edilmiş hali yanmış bir defa sanıyorum. Evet. Şu anda Ayasofya camisi dediğimiz yapının minareleri bile farklı farklı tarihlerde yakından görevler göreceklerdir. Yani birer birer eklenmiş. İsterseniz bu konuyu daha sonra bir konuk davet edelim. Ee, Ayasofya'nın tarihini konuşalım. Evet. O... Şimdi hukuk tarihine devam edelim. Evet. Bu, bu biliyorsunuz Ayasofya Müzesi neden bu takvimize girdi? Halka açılmıştı ama 10 Temmuz 2020'de de Danıştay'ın bir iptal kararı verdi biliyorsunuz. 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve 24 Temmuz 2020'ye itibaren Ayasofya evet. cami olarak Doğru, vermekte doğru, bina. doğru, doğru, doğru. Haklısınız. Evet. 6 Şubat 1935'te Nezihe Muhittin genel seçimlerde bağımsız olarak aday oldu. Türk Kadın Hakları Hareketi'nin öncülerinden olan Osmanlı'dan itibaren kadını topluma yaşama dahil, yaşama dahil etmek için mücadelelere veren bir kadın Nezihe Muhittin ve Türkiye'de de kadınların seçme seçilme hakkı anlamında İlk kadınlardan birisi oldu. İsmini anmadan geçemedik. 1937'de 5 Şubat'ta laiklik ilkesi Türkiye Anayasası'na girdi. Bu çok önemli bir tarih. Belki fiilen cumhuriyet kurulduğu andan itibaren birçok kanunla laiklik ilkesinin bazı unsurları yerleştirilmişti ama anayasal hüküm altına 1937'de girdi. Yine 8 Şubat 1937'de Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kanunlarından orman kanunu kabul edildi. Ormanlar biliyorsunuz bizim hukuk sistemimizde çok önemlidir. Hem kıyı şeribi önemlidir, temel kanunlardan birisidir. Hem de orman kanunu devletin hükümranlığı altında bulunan birçok bölge yani ülkenin çok önemli bir sahası bu kanunla idare edilmekte. Dolayısıyla bizim hayatımızı çok yakından etkileyen bir kanundur. Bunu söylemeden geçemedim. Hem hukuk hem de cezai yaptırımlar içeren çok önemli maddeleri var. İşte bunun Eskiden köylüler bir dal kestiği için doğru hapishaneye girerdi. Ama geçtiğimiz yıl içerisinde çıkan yangınlarla devlet... Bu kadar kıymetli olan e, ormanlarımızı koruma konusunda zaaf gösterdi. eleştirilen neden oldu ve e, Türkiye çok ciddi bir e, orman bölgesini, örtüsünü kaybetmiş oldu. Evet. 15 Şubat 1940'da İsmail Cem İpekçi doğdu. Kendisi aynı zamanda bir hukukçudur ve gazetecilik yaptı hayatında, profesyonel yaşamında. Onun sanıyorum kuzeni Abdü İpekçi de yine Şubat ayı içerisinde biliyorsunuz suikaste uğramıştı. O da aslında Abdü İpekçi de belli bir süre hukuk okumuş. Aslında hukuk geçmişi var. Onu da hukukçu sayabiliriz kısmen. Böyle hukuk takviminde hem iki akraba hem birisi doğmuş birisi suikaste uğramış şeklinde Şubat ayımıza notlarımızı düşmüşüz. 1945 yılında ise Türkiye ABD ikili yardım anlaşması imzalanmış Şubat ayında. Ve Türkiye 1945'te yine Birleşmiş Milletler beyannamesini imzalamış. Sözleşme değil bu. Birleşmiş Milletlerin kurulacağına ilişkin devletlerin niyet beyanı mahiyetindeki bir belge. 1942'de sanıyorum yanlış hatırlamış olmayayım. Sanıyorum 20 devlet tarafından imzalanarak başlamıştı. Daha sonra Birleşmiş Milletler teşkilatına Dönüştü bu beyanname'nin devamındayız olanan sözleşmeyle Birleşmiş Milletler şartı ile evet 1946'da çok önemli bir kanun kabul edilmiş çok özür dilerim kanun diyorum ee, sözleşme uluslararası bir kanun tabii ki bu bütün devletleri bağlayan ve hukukun evrensel kuralları arasına giren bir uluslararası kanun diyelim artık savaş suçlarıyla insanlığa karşı suçlar bakımından Tüm e, sınırlamaların kaldırılması, yani savaşta e, insanlara işkence edenler ve insanlığa karşı suç işleyenler bakımından hiçbir kavramı sınırlama uygulanmamasını ve dolayısıyla aslında bir, yan, bir yanıyla da zaman aşımı dahi olmamasını öngören savaş suçlularının tamamen kesin olarak, nihai olarak günün birinde cezalandırılacağını Ön gelen bir sözleşme bu insanlığın herhalde geldiği bir göstermesi bakımından önemli bu tarih. Evet 1949 yılında Avukat Vedat Ahsen Coşar doğdu. 1 Şubat 1949'da doğdu. Türkiye Barılar Birliği önceki başkanı Avukat Vedat Ahsen Coşar. Yani önceki başkanlarından çünkü ondan sonra Metin beyzoğlu evet, vardı. 1950'de 15 Şubat'ta Sovyetler ve Çin Ortak Savunma Anlaşması imzalamışlar. Bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki komünist blokun kendi arasında imdaladığı bir dayanışma anlaşması. Hukuk. Evet 1956'ya geçiyorum hızlıca vaktimiz sanıyorum azaldı. Sülün Osman diye bildiğimiz profesyonel dolandırıcı Bursa'da yakalanmış. Bu da hukuk tarihinde Türkiye'nin daha sonra meydana gelen birçok dolandırıcılık hikayesinde. Onun adı geçtiği için, onun adıyla artık anıldığı için bütün dolandırıcılıklar. Daha sonra başka isimler de tabii çıktı. Sülün Osman'ı da geçenler oldu. Ve hala tur bindirerek dolandırmaya devam edenler de var. Ama Sülün Osman 1956'da bu işleri yapar imiş. Sülün Osman'ın bizi ilgilendiren bir yanı daha var. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin içinde Ünlü bu işte havanın durumunu gösteren bir Beyazıt Kulesi vardır. Evet. Kulesi vardır. Sülün Osman'ın bunu işte köyden gelen yeni bazı zenginlere sattığı söylenir. Sülün Osman deyince hep aklıma bizim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki bahçedeki kule aklıma gelir. Evet, Galata Kulesi'ni satarken de galiba bir defa yakalanmış bildiğim kadarıyla. <gülüyor> evet, e, 1956'da Harika Çocuklar Kanunu çıkarmış. 1948'de daha önce İdilbred ve Sunak Kanun e, özelinde çıkarılan kanun 1956'da yenilenmiş ve adı Harika Çocuklar Kanunu olarak tarihe Geçmiş durumda yine 1958'de İstanbul valisi olan Mümtaz Tarhan gece kulüplerinde striptiz yapılmasını yasaklamış. Mümtaz Tarhan 1962'de de maalesef kendisi yargılandı ve maalesef tarihe yargılanan bakanlardan birisi olarak da geçti. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış kişi hem de aynı zamanda kendisi bir hukukçu. Ve 1960 darbesinden sonra yargılananlar arasında yer almakta. Evet 1963'e geçiyorum. ABD Küba ile tüm ilişkilerini kesti ve birçok ticari ilişki yasaklandı alışverişler. Yine 1963'te 13 Şubat'ta İstanbul Savcılığı işçi sigortaları kanununa Aykırı hareket eden 2000 işveren hakkında dava açmış. Demek ki buyur. Savcılık soruşturması sonucunda işverenleri herhalde muhtemelen devlete sigorta primlerini ödemeyenler yahut da usulsüzlük yapanlar olmakta. İbrahim'cim önümüzdeki tablo ve şey ne kadar bilmiyorum ama 3 dakikamız kaldı. Ona göre bir süratlenme yapalım. Evet. O zaman biraz önce bahsetmiştim 1965'te Malcolm X suikast sonucu öldürülmüş. Meşhur bir insan hakları savunucusu idi. Evet yine 1966'da Şubat ayında nümaiş ve toplu hareketlere karşı toplum polisi kurulmuş. Daha sonra bunun adı Çevik Kuvvet'e dönüştü biliyorsunuz. 1971'de 2 Şubat'ta Ramsar Sözleşmesi imzalandı. Sulak alanların ve çevrenin kurulması anlamında tarihe geçen önemli sözleşmelerden bir tanesi. 1971'de 7 Şubat'ta İsviçre'de kadınlara seçme hakkı verildi. Seçilme hakkı değil ama seçme hakkı 1971'de verilmiş İsviçre'de. Bu tarihin önemli bir, bir, bir onaylarından birisi diyebiliriz. İleri bir toplum olmasına rağmen 1970'lerde tanımış olması ilginç. Seçilme olmasın yani ben acaba hakikaten e, 71'e kadar İsviçre'de kadınların seçme hakkı, oy kullanma hakkı yok muymuş ben? Çok merak ettim bunu araştırıp evet. gelecek, gelecek programımızın ilk maddesi olarak e, dinleyicilerimiz. Evet bunu not edelim hatta tarihte kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren ülkeleri böyle bir kronoloji ile sunarsak da belki çok faydalı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi iki dakikamız kaldı İbrahim'ciğim. Tamam o zaman sözü size size bırakayım ben. E, çünkü e, çok sayıda e, hala e, takvimimizde maddeler var. Bunlar üstelik e, hukuk takviminde, hukuk takvimi kategorisinde hukuk anayasası'ndan seçmiş olduğumuz önemli başlıklar bunlar. Örneğin 1981'de Behice Boran 8 yıl hapse mahkum edilmiş. Efendim e, Barış Derneği davasında siz o, o tarihleri çok iyi biliyorsunuz 44 yönetici tutuklanmış. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Adli Apaydın dahil olmak üzere yine ve tabi yani işte barış Derneği başkanı Mahmut di de uzun yıllar sağlık sorunları olmasına rağmen tutuklu kaldı sanatçılar fizikçiler öğretimliiyeleri tutuklu kaldı barış Derneği'nde ve askeri yargıtay onların incelemelerini, tutukluk incelemelerini yaparaktan tahliye etti. Sonra bozmadan sonra tekrar yargılamaları sürdü. Evet, evet. Isterseniz, isterseniz... Komik bir başlık daha söylemek isterim. Danıştay, 1983'te bir karar vermiş. Bülent Ersoy'un gazinolarda ancak erkek kıyafetiyle sahneye çıkabileceğine karar vermiş. O da enteresan bir şey. Son e, yakın tarihlere hemen geçelim isterseniz. 1980'lerde çok sayıda vaka var. Hukuk tarihi inanılmaz şeylerde dolu. İdamlar, tutuklamalar, yargılamalar, insan hakları ihlalleri, işkenceler. O kadar çok şeyler var ki tektip gafetler var. Ama bir yandan da iyi şeyler de olmuş. Hukuk tarihi ağır da olsa, mehter marşı gibi olsa bir yandan da insan haklarının daha ileriye e, gittiği bir e, süreçte bir yandan yaşanmaya devam etmekte. Toplum çünkü ilerlemeye devam ediyor. Ben son olarak 2021'de 4 Şubat'ta Judith Butler, Noam Chomsky gibi 3000'den fazla aydın Boğaziçi Üniversitesi'nde meydana gelen olayları kınayarak Rö rektör Melih Bulu'yu istifaya davet etmişler. Bu da bütün dünyada artık iletişimin ve demokrasinin gelişmesi sayesinde bütün toplumların birbirini etkilediği ve sonunda biliyorsunuz Melih Bulu istifa etmek zorunda kalmıştı. Demek ki demokrasi, düşünce hürriyeti, ifade hürriyeti hep bunlar birlikte kullanıldığı zaman, toplum bu konuda itiraz haklarını kullandığı zaman, duyarlı olduğu zaman toplumlar daha ileriye gidebilecektir diye düşünüyorum. Evet. Ee, aynı zamanda Şubat ayında bir husus daha söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi tarihinde hukuk fakültesi yoktu. 2021'de Boğaziçi Üniversitesi'ne bir hukuk fakültesi kurulmasına karar verildi diye ben notlarıma son vermek istiyorum. Ama hala e, notlarımızın önümüze dırnaklar. Teşekkür ediyoruz, ediyoruz. İbrahim'cim. Vaktimiz hakikaten çok doldu. Ee, gelecek ayın e, hukuk... E, takvimini veya hukukun takvimi programını yine e, ayın ortasındaki bir programda yapacağız e, Rubi arkadaşımıza Açık programı hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim ve izleyicilerimizi, dinleyicilerimize de yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere hoşçakalın diyelim ben yani de öncelikle bir ayın güzel geçmesini diliyorum tüm dinleyicilerimiz açısından hoşçakalın iyi günler